Hatime Kur'an-ı Hakimin tevafuk ciyetinden tezahür eden icazi nüktelerinden bir nüktesi şudur ki Kur'an-ı Hakimde ismi Allah, Rahman, Rahim, Rab ve ismi celal yerindeki hüvenin mecmuu 4000 küsurdur. Bismillahirrahmanirrahim hesab-ı ebcedin ikinci nev'i ki hurufu heca tertibiyledir. O da 4 bin küsur eder. Büyük adetlerde küçük kesirler tevafuku bozmadığından küçük kesirlerden katı nazar edildi. Hem elif lam mim tazammun ettiği iki vav ve atıf ile beraber 280 küsur eder. Aynen sureyi i el-Bakara'nın 280 küsur ismi celaline ve hem 280 küsur ayatın adedine tevafuk etmekle beraber Ebcedin hecai tarzındaki ikinci hesabı ile yine 4000 küsur eder. O da yukarıda zikri geçmiş beş esma-i meşhurenin adedine tevafuk etmekle beraber. r-Rahim'in kesirlerinden kat-ı adedine tevafuk ediyor. Demek bu sırrı tevafuka binaen elif la -mim, hem müsemmasını tazammun eden bir isimdir, hem el-Bakara'ya isim, hem Kur'an'a isim, hem ikisine muhtasar bir fihriste, hem ikisinin en muzeci ve hülasası ve çekirdeği, hem R-Rahim'in mücmelidir. Ebced'in meşhur hesabıyla, Bismillahirrahmanirrahîm, ismi Rabb adedine müsavi olmakla beraber, er rahimdeki müşeddet ra, iki ra sayılsa, o vakit 990 olup, pek çok esrar mühimmeye medar olup, 19 harfiyle 19 bin alemin miftahıdır. Kur'an-ı mucizül beyanda, lafz-i celalın tevafukat latifesindendir ki, bütün Kur'an'da sayfenin ahirki satırın yukarı kısmında seksen lafza celal, birbirine tevafukla baktığı gibi, aşağıki kısımda da aynen seksen lafza celal, birbirine tevafukla bakar. Tam o ahirki satırın ortasında yine elli beş lafza celal, birbiri üstüne düşüp, ittihad ederek güya elli beş lafza celal'den terekküp etmiş bir tek lafza-i celaldir. Ahirki satırın başında yalnız ve bazı üç harfli kısa bir kelime, fasıra ile 25 tam tevafukla tam ortadaki 55'in tam tevafukuna zammedilince 80 tevafuk olup o satırın nısfı evvelindeki 80 tevafuka ve nısfı ahirdeki yine 80 tevafuka tevafuk ediyor. Acaba böyle latif, zarif, muntazam, mevzun, icazlı bu tevafukat nüktesiz, hikmetsiz olur mu? Haşa olamaz. Belki o tevafukatın ucuyla mühim bir define açılabilir. Rabbena la tu'akidna in nesina au aghtana. Subhanaka la illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Said Nursi 8. Lem'a Kerameti Gavsiye Risalesidir. Sikki-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında ve Teksir Lem'alar mecmuasında neşredilmiştir. 9. Lem'a teksir lemalar mecmuasında neşredilmiştir.